Rahman Suresi 78 ayet olup Mekke'de inmiştir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Bismillahirrahmanirrahim. El Rahman Bismillahirrahmanirrahim Rahman Kur'an'ı öğretti. O adam kul İnsana yarattı. O'na konuşmayı öğretti. Güneş ve ay bir hesab ile hareket ederler. hareket ederler. Yıldızlar ve bitkiler hep secdededirler. <gülüyor> Göğü bu ahenkle o yükseltti. Ve bu mizanı koydu ki <gülüyor> Siz de ders alıp ölçü dışına taşmayasınız. <Sessizlik> Öyleyse siz de tartıyı adaletle yapın. Sakın teraziyi, dengeyi aksatmayın. <Sessizlik> Allah, yeryüzünü de canlı yaratıklar için alçaltıp döşedi. İzâ <Sessizlik> fâsıgatun meyve çeşitleri salkınlarla dolu hurma ağaçları <gülüyor> saplı ve yapraklı hububat ve hoş kokulu bitkiler vardır <gülüyor> O halde Rabbinizin nimetlerinden hangi birini inkar edebilirsiniz? Alakal insana min salsalin kel İnsanı kiremit gibi pişmiş çamurdan yarattı. <Sessizlik> Cennet ise halis ateşten yarattı. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangi birini inkar edebilirsiniz? Rabbul Hem iki doğunun, hem iki batının Rabbidir. O halde, Rabbinizin nimetlerinden hangi birini inkar edebilirsiniz? Namojen ba'raniyentekiyan O iki denizi salı verdi birbirine kavuşurlar Bainamun san zal la fakat aralarında bir engel bulunduğundan, birbirinin sınırını aşmazlar. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangi birini inkar edebilirsiniz? <gülüyor> Onların her ikisinden inci ve mercan çıkar. Ve <gülüyor> De Rabbiniz'in nimetlerinden hangi birini inkar edebilirsiniz? Denizde koca dağlar gibi yüzen gemiler O'nundur. âlâ halde Rabbiniz'in nimetlerinden hangi birini inkar edebilirsiniz? <gülüyor> Yerin üstünde olan herkes fanidir. O <gülüyor> Ancak senin azamet ve kerem sahibi Rabbinin zatı baki kalır. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangi birini inkar edebilirsiniz? temem Göklerde olan yerde olan herkes ihtiyaçları için ona yalvarır bütün bunları gerçekleştirmek için o her an yeni tecellilerle iş başındadır. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangi birini inkar edebilirsiniz? fazla hele az bekleyin Ey cin ve in topluluğu yakında sizin de sıranız gelecek <gülüyor> Rabbinizin nimetlerinden hangi birini inkar edebilirsiniz? Ya mujaadilin min ve ins topluluğu. Yapabilirseniz, haydi göklerin ve yerin hududundan geçin bakalım. Ama geçemezsiniz. Ancak üstün bir güç, kuvvetli bir delil ve ilimle geçebilirsiniz. Tabi <gülüyor> O halde Rabbinizin nimetlerinden hangi birini inkar edebilirsiniz? Üzerinize ateşler. Duman alevleri gönderilir de artık kendinizi savunamazsınız. O halde rabbinizin nimetlerinden hangi birini inkar edebilirsiniz. Gök yaralıp, kızıl sahtiyan gibi kıpkırmızı bir güle dönüştüğünde, öyle müthiş işler olacak ki. <gülüyor> halde Rabbinizin nimetlerinden hangi birini inkar edebilirsiniz? Artık o gün... İnsanlara ve cinlere günahları sorulmaz. Herkesin siması soruya hacet bırakmaz. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangi birini inkar edebilirsiniz ki? Suçlular simalarından tanınırlar. Perçemlerinden ve ayaklarından tutulup yaka paça cehenneme atılırlar. <gülüyor> o halde Rabbinizin nimetlerinden hangi birini inkar edebilirsiniz? <gülüyor> Ve onlara işte suçluların yalan saydıkları cehennem denilir. Onlar cehennem ile kaynaşu arasında devamlı gidip gelirler. De Rabbinizin nimetlerinden hangi birini inkar edebilirsiniz? <Sessizlik> Rabbinin huzuruna çıkmaktan endişe duyan mümine iki cennet var. <Sessizlik> O halde Rabbinizin nimetlerinden hangi birini inkar edebilirsiniz her iki cennette çeşit çeşit ağaçlarla doludur. halde Rabbiniz'in nimetlerinden hangi birini inkar edebilirsiniz? İkisinde de akıp giden iki pınar vardır. de Rabbinizin nimetlerinden hangi birini inkar edebilirsiniz? İkisinde de her çeşit meyveler çift çift vardır. <gülüyor> Aler Rabbinizin nimetlerinden hangi birini inkar edebilirsiniz? <gülüyor> O cennetlikler, astarları kalın atlastan döşeklere yaslanırlar. Her iki cennetin devşirilecek meyveleri hemen ellerinin altında olacaktır. <gülüyor> de Rabbinizin nimetlerinden hangi birini inkar edebilirsiniz? İyi <Gülüyor> elletlerde gözleri eşlerinden başkasını görmeyen tatlı bakışlı öyle güzeller vardır ki daha önce cin ve insanlardan hiç kimse kendilerine dokunmamıştır Tabii. Halde Rabbinizin nimetlerinden hangi birini inkar edebilirsiniz? O hanımlar parlaklıkta sanki Yakut ve Merjan'dırlar. de Rabbinizin nimetlerinden hangi birini inkar edebilirsiniz? Öyle ya! İyiliğin neticesi iyilikten başka mı olacaktı? halde Rabbinizin nimetlerinden hangi birini inkar edebilirsiniz? <Sessizlik> Bu ikisinden başka onların ikişer cenneti daha vardır. <Sessizlik> Bu halde Rabbinizin nimetlerinden hangi birini inkar edebilirsiniz da Bunlar da yem yeşildir. De rabbinizin nimetlerinden hangi birini inkar edebilirsiniz bunlarda da kaynayan iki pınar var halde, Rabbinizin nimetlerinden hangi birini inkar edebilirsiniz? <gülüyor> Bunlarda da meyveler, hurmalar, narlar. <gülüyor> halde Rabbinizin nimetlerinden hangi birini inkar edebilirsiniz <gülüyor> onların da içinde iyi huylu güzel hanımlar <gülüyor> de Rabbinizin nimetlerinden hangi birini inkar edebilirsiniz <gülüyor> O tağlarda eşlerine hasredilmiş güzeller Övün o halde Rabbinizin nimetlerinden hangi birini inkar edebilirsiniz? Öyle güzeller ki, daha önce insanlardan ve cinlerden kimse kendilerine dokunmamıştır. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangi birini inkar edebilirsiniz? Beyleri yeşil yastıklara ve harikulade kula'de güzel güzel döşemelere yaslanırlar. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangi birini inkar edebilirsiniz? Azamet ve kerem sahibi olan Rabbinin adı çok yücedir, çok yüce.